Müzelerlik sohbetler. Kültür ve insana dair müze odaklı konuşmalar. Hazırlayan ve sunanlar: Emel Gülşah Hakan, Gökçe Büyük Mete ve Pelin Kahya Boran. Merhaba sevgili dinleyenler, 95.0 Açık Radyo müzelik sohbetlere hoş geldiniz. Ben Emel Göşehak'ın. Ben Ayça Bayrakulu, hepinize iyi haftalar diliyoruz. Ee, bu bölümün içeriğini anlatmadan önce bize ulaşabileceğiniz Twitter adresini söylemek istiyorum. AtAncientThings kullanıcı adından ya da arama çubuğuna Müzik sohbetler yazarak Twitter hesabımıza Merhaba stüdyola yazarak da Instagram hesabımıza ulaşabilirsiniz. Bu bölümün konusuna geçmeden önce bir önceki bölümden düzeltmek istediğim iki nokta var. MÜES e, kısaltmasının uzatması, e, müzeler ulusal envanter sistemi olmalıydı. Bir diğer noktada bilgisayarların müzelerde kullanım hakkındaki konferansın MoMA tarafından düzenlendiğini söylemiştim. Ancak doğrusu Metropolitan Museum of Art olmalıydı. İlk bölümün heyecanını diyerek e, dinleyicilerin anlayışına sığınıyorum. Ee, teşekkürler Ayça düzeltmelerin için bence de ilkin günü olmaz <gülüyor> diyerek e, e, sanal e, ve işte dijital müze konularına geri dönüyorum e, geçtiğimiz bölümde dijitalleşme dijitalleştirme e, kayıtların e, ve müzeye ilişkin şeylerin artık sıfırlar ve birlerin arasına girmesinden bahsetmiştik bunun tarihsel süreci e, ve farklı adlandırmaları Türkiye'deki adlandırması gibi şeylerden bahsettik Bugünse e, sanal müzenin daha böyle içine gireceğiz, ayrıntısına e, gireceğiz e, diye umuyorum. O zaman sana şu soruyu sorarak başlamak istiyorum. Tam olarak nedir bu sanal müze? Hmm. Sanal müzelere gelmeden önce, onlardan bahsetmeden önce sanal müzelerin ortaya çıkmasını olgunlaştıran gelişmelerden bahsetmek istiyorum. E, geçen bölümde... E, ...dijitalleşme ve bilgisayarlar arasındaki ilişkiye kısaca değinmiştik. Dijitalleşme yalnızca bilgisayarlarla değil, internetle de çok sıkı bir ilişki içerisinde... Ee, i̇nternetin tarihindeki önemli dönüm noktalarına bakacak olursak ARPANET ismiyle 1960'larda asgari bir teknoloji olarak ortaya çıkıyor. Yaygın kullanımında WWW olarak bilinen World Wide Web'in icat edilmesi önemli bir gelişme. Tim Berners, Lee tarafından 89 yılında bulunan WWW, 90'lardan itibaren toplumun erişimine açılıyor. Böylece bir önceki bölümümüzde değindiğimiz bilgisayarlarla birlikte internet ve www, bilim, sanat, kültür, ekonomi, spor, bankacılık gibi birçok farklı alanda dijitalleşmenin arkasındaki itici güçlerden biri haline geliyor. Seni hemen bir triviyel bilgiyle bölüyorum. Bildiğim kadarıyla Tim Berners'li sörünmenleri bu www ile alıyor. Diye hatırlıyorum. Hatta Birleşik Krallık Kraliçesi tarafından verilmiş bir ünvanmış. Hani adam dünyayı değiştirmiş ve kraliçe bunu görmüş, fark etmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bu da var hemen araya girdim ve lütfen devam et. Şahane bilgiydi teşekkür. Uzun bir girişten sonra sanal müzeye gelecek olursak sanal müzenin teorik temelleri e, sıklıkla Fransız düşünür André Möre'nün sadece fotoğraflardan oluşan bir müze tasarımına kendisinin de ifade ediş şekliyle e, duvarsız müzeye dayanır. E, kimi zaman duvarsız müze ifadesi yerine hayali müze ifadesinde tercih edildiğini görüyorum aslında hayalimize Mayro'nun 35 1935 1947 yılları arasında kaleme aldığı kitaplar kaleme aldığı yazıların kitaplaştırıldığı, yayına verilen bir isimdir. Tarihsel sürece baktığımızda da dijitalleşme ve müzelerin buluştuğu birçok farklı terminoloji görüyoruz. Örnek vermek gerekirse, dijital müze, elektronik müze, çevrim içi müze, hipermedya müze, ağ müzesi, siber ale müzesi ve kablosuz müzeden bahsedebiliriz. O zaman ben şöyle bir soruyla geleyim. Bu farklı tanımların nedeni nedir? Yani benim şahsi görüşüm farklı kelimelerin farklı ihtiyaçlardan dolayı çıktığı yönündeki eminim bu filolokların da düşündüğü bir şeydir. Peki neden bir erkek bir şeyse bu farklı isimlerle adlandırıyoruz? Bunların hepsi farklı bir şey mi karşılık geliyor? E, pratikte yani kullanıcının gördüğü e, temelde aynı şey. E, o dönem işte sanal müze ya dediğimiz bizim, o dijitalle müzenin buluştu alan... Neyi ifade ediyorsa o ancak teorik olarak yani farklı disiplinler tarafından ele alındığında bu müze türlerine verilen isim değişiyor. Ee... Gerçi şey diye düşününce de mesela bazı müzelerin e, tamamen online'ları var ama fiziki mekanları yok. O şekilde baktığımızda da hani e, tamamen sanal ya da siber demek daha uygun oluyor sanki e, çevrim içinden ya da elektronikten ziyade çünkü bir şeyin elektroniği var dediğimizde şey de var. Ne dediniz ona? Analogu da var. Hı hı. E, diyoruz gibi geliyor bir anda. Türkiye'deki durumu nasıl peki bu e, tanımların? Biz ne diyoruz? Yani Türkiye'de hmm, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı sanalmüzeler.go.tr diye bir web sitesi olduğunu düşündüğümüzde Türkiye'de hangi kavramın kabul gördüğü hani ortada. E, kullanım pratik Teki kullanımı yanı sıra ulusal alan yazına da baktığımızda 98 yılında Werner Schweibens tarafından kaleme alınmış The Virtual Museum isimli makalenin en etkili, en sık referans verilen makale olduğunu görüyoruz. Bu arada bu makaleyi de Twitter sayfamızda. E, stüdyo'nun Instagram hesabında ve blogunda paylaşıyor olacağız. E, 1998 yılına ait bu makalede sanal müzeler içeriklerine göre broşür sanal müzeler, içeriksel sanal müzeler, eğitsel sanal müzeler ve sanal müzeler olmak üzere dört başlık altında gruplanıyor. Bu Türkiye alan yazında da kabul görmüş bir sınıflandırma ve dediğim gibi sanal müze kavramı bu makaleden dolayı yaygınlık kazanmış, kullanımı yaygınlık kazanmış Türkçe'de. Günümüzde ama 2022 yılına geldiğimizde Şivay Benz'in sanal müze gruplamasının artık geçerli olmadığını kolaylıkla söyleyebiliriz. Zaten Şivay Benz'in kendisi de makalesinde sanal müze fikrinin yapım aşamasında olduğunu belirtiyor. Ee, önceleri sanal müze olarak tanımlanan bu dijital içerikler artık müzelerin resmi web sayfalarısa yani onlara evrildiyse, onlara dönüştüyse sanal müze dediğimizde şu anda ne anlaşılıyor? Yani sanal müze dediğimizde senin için ne ifade ediyor? Sanal müzelerin içeriği, işlevleri ve özel özellikleri neler mesela sence? Yani e benim शिवायbas kadar olamadı ama iki tane farklı <gülüyor> e, fikrim var bu konuya ilişkin. Sanki hani iki kategoride incelenebilirmiş gibi geliyor. Bunlardan bir tanesi hani var olan müzelerin bu bahsettiğimiz içi sayfaları gibi aslında ya da katalogları gibi belki de hani sonuçta müzenin işte biliyoruz ya sergilenmek, insanlarla paylaşmak, demokratik olarak bunu işte yayınmak ya da kullanımı açmak sanal müze ya da işte bu müzenin e, Envanterindeki, envanterindeki eseri online'de paylaşmak bunu dolaylı olarak yerine getiriyor bir noktada. Olayısıyla amacına hizmet ediyor. bunu nasıl sunulduğu belki de ziyaretçi belki etkileyecek olan şey olacak. İşte dijital bir harikayla sunulursa yanarlı dönerli bir sayfayla açılırsa insanların daha çok dikkatini çekecektir. Ama normal bir fotoğraf olarak konulduğunda daha az dikkat çekici olur. Onlar ayrıntısı gibi geliyor bu noktada. Bir de ee, az önce seni <gülüyor> böyle söylediğim hiç e, fiziki mekanı olmayan tamamen sanal üzerine e, kurulmuş müzeler gibi böyle iki kategori de düşünüyorum ben. Ama e, programın ilerleyen bölümlerinde mesela e, şeyden bahsedeceğiz. Devine Hanım'ın söylediklerinden bu daha önceki iki hafta önceki toplantıdan. O konuda da e, yine şahsen onun söylediği, Müzelerin elektrikler gittiğinde dijital müzelerin yok olması konusu da bu kategorizasyonu aslında biraz daha çetrefilli hale getiriyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Özellikle senin bahsettiğin ikinci tür sanal müzelerden yani sadece dijitalde var olan müzeler enerjiye daha bağımlı. Bütün varlıklarını sanal alemlerde gerçekleştirdikleri için. Evet. İstersen kısa bir müzik arası verelim. Daha sonra e, bahsettiğin e, MMKD'nin pandemi ve müzecilik hakkındaki konuşmasında Nevin Hanım'ın yorumlarıyla devam edelim. Merhaba sevgili dinleyenler. 95.0 Açık Radyo'da müzeylik Sohbetleri devam ediyoruz. Ben Emel Gülşah Hakım. Ben Ayça Bayrakulu, programımıza sanal müzelerin temelleri, müzelerin dijital sergileme, sergilemelerinin çevrim içi, online müze, web müzesi, dijital müze ve sanal müze gibi farklı şekillerde kavramsallaştırıldığına ve Türkiye'de sanal müze kavramının benimsendiğine değinerek başlamıştık. Dijitalleşmenin müzeciler arasında nasıl karşılık bulduğunu MMKD'nin pandemi müzecilik etkinliği üzerinden e, konuşarak devam edeceğiz. Dilersen sen aktar gülşah bize o, o toplantıda gerçekleşen tartışmaları. O toplantı güzel bir toplantıydı. Öncelikle MMKD'ye teşekkür ediyoruz bununla ilgili. MMKD'nin pandemi müzecilikle ilgili olan bölümünde yanlış hatırlamıyorsam dört farklı müzeden katılım vardı. Bunlardan Cineli Müzesi'nde Nevin Hanım'ın söylediği şeyler benim çok ilgimi çekti. Çünkü hem pandemiden hem müzecilikten bahsederken bir de pandemi dönemi dijital müzeciliğine değindi. Ee, onun e, söyledikleri içerisinde en vurucu olduğunu düşündüğüm diyeyim, e, kavramla başlamak istiyorum. Dijital öbürlük gibi bir kavramdan bahsetti Nevin Hanım. Ee, dijital dünyanın nimetlerinin, uzaktan eğitimin muhteşemliğinin konuşulduğunu ve sanal müzelerin güzelliğinden bahsettiğimizi söyledi. Ama bu Pandemi döneminde herkesin her türlü online etkinliğe saldırmasının da belki bir, bir e, nasıl diyeyim bir oburluk olarak adlandırılabileceğini söyledi. Ardından e, dijital eğitimler, dijital etkinlikler, sergiler, müze koleksiyonu dijitalleştirilmesi, medya planlaması, temassız müze teknolojileri, etkileşimli web arayüzleri gibi pek çok müzeye ve dijitalleşmeye ilişkin kavram olduğunu söyledi. Ama bunun e, pandemiden önceki haline ilişkin pek bir bilgimizin olmadığını vurguladık ki bu güzel istatistiklerin e, eksikliğiyle ilgili bence e, bayağı altını çizdi hani konunun. Çünkü şöyle bir haber e, şey paylaşmış başlığı paylaşmıştı. Sanal müze ziyaretçi sayısı 11.5 milyona ulaştı diye 2020'de yapılmış bir haber bu. E, pandemiden önce ne kadardı diye bir soru attı ortaya kendisi ki çok güzel dediğim gibi. Çünkü e, hani bir şeylerin ilerlediğini ve ııı e, online olmasıyla bizim işimizi kolaylaştırdığını ya da bilgiye ulaşımı kolaylaştığını söylüyoruz. Ama neye göre kolaylaşıyor? Hani benim oturduğum yerden ulaşmamı kolaylaştırdığı için mi iyi? Yoksa hiç buluşamayan kişileri buluşturduğu için mi iyi? Bu gibi soruları e, bence e, ortaya atılması güzel olduğu yine. E, Ardından Emin Hanım, e, bu arada bunu sahne sahne yaptı, bence çok da güzel oldu. Üçüncü sahne diye böyle ikinci sahne falan şeklinde devam etmişti. E, güne kadar müzelerde dokunmanın ne kadar önemli olduğunu söylenirken, e, sanal nimetleri konuşulmaya başladı diye devam etti. E, bu da güzel aslında. Hani dokunsal müze diyoruz, üç boyutlu müze diyoruz e, ya da işte engelli dostu müze diyoruz. Mureyli alfabesinin olabilmesi ya da bazı... Resimlerin üç boyutlu olarak tabloları basılması vesaire e, gibi şeyler var ama bu pandemi döneminde ve dijitalleşmeyle bu tamamen ortadan kalktı. Bunu bir soru olarak ortaya attı ve e, şunu da sordu. Dijital ortamların da parayla kurulduğunu söyledi ki doğru hani serverlara para veriyoruz, domenilere para veriyoruz. E, i̇şte web sitenize yayınınızı, şununuzu, bununuza hepsine veriyoruz bir şeyler yani. E, bu neden ücretsiz sunuluyor diye sordu. Sonuçta normal bir fiziksel mekanınız olan müzede çok fazla gideriniz oluyor. Dijital müzede de bunu belki de kıyaslanamaz ama benzer bir harcama var. Neden ücretsiz veriyoruz gibi yine böyle müziğin açıcı olduğunu düşündüğüm bir soru sordu. Ve şunu da eklede, Müzeler bu süreci başarıyla yönetebildiler mi? Hani dijital açıdan başarılı yönetmek tabii nasıl bir şey olmalı? Ne anlama geliyor tam olarak? Orasını bilemiyorum. Ee, bunu belki de tartışmamız gerekebilir. Hani dijital ya da pandemi sonrası artık mekanlar yavaş yavaş açılmaya başladı biliyorsun. Ee, tedbirlerle, önlemlerle devam ediyor. Ee, ziyaretler, e, sergilemeler vesaire. Ama bu sürecin başarılı atlatıldığı ya da yönetilebildiği gibi bir sonuna gelmedik artık. Belki de bununla yaşamaya devam edeceğiz. Iıı. Ee, Nasıl devam edecek? Dediğimiz gibi engelli dost müzeler, dokunsal müzeler onlinea e nasıl geçecekler? Hani ya senin tarifi mi olacak mesela ziyaretçiye e, ya da kullanıcıya? Ki ziyaretçi de diyemiyoruz aslında artık. <gülüyor> Bilmiyorum web sitesini kullanan e, şey ziyaretçi ya da kullanıcı nasıl adlandırılmalı? Bunlar gibi böyle güzel güzel sorular e, ortaya çıktı. Ki e, konuşmanın sonunda Nevina'nın bir de şöyle bir şey bahsetti. E, Bahsetti, hani hop elektrikler gitti şimdi ne yapıyoruz? Ee, programın ilk önünde de bahsettiğim gibi çok güzel bir soru bence. Gerçi apokaliptik filmlerin de senaryolarını biraz andırıyor. Hani elektrikler gitti ve dünya artık işte taş dönemine geri dönüyoruz çağlar öncesine falan. Ee, ama hakikaten dediğim gibi güzel sorular idi. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bununla ilgili Dokunsal müze, dijitalleşme Bunların ölçülmesi, ölçülememesi Konuları Şey konusunda ben de sana katılıyorum Dijital oburluk kavramı konusunda ee, şöyle bir yönü var ee, bahsettiğin gibi dijital olarak bir şeylere e, dijital üretim ürünlere saldırdık yani o pandemi döneminde özellikle evdeyken kapalı iken e, duvarların ötesinde bize imkanlar ve dünyalar açtığı için e, fazlaca tüketmiş olabiliriz bu dijital içerikleri ama şu an e, yeni normal ya da normalleşme sürecinde artık tartışılması gereken dijitallerin hayatımızdan çıkmayacağını kabul ettiysek ki ettik diye düşünüyorum. Eğer Çıkmayacaksa bu dijitaller yani biz bir şey tüketeceksek bu bize bir tabakta sunuluyorsa bu tüketeceğimiz şeyler artık tabağa değil tabağın içindekine odaklanmamız gerekiyor. Tabak burada dijital mecralarsa o dijital mecralarda ne sunulduğuna yani dijital kürasyon kavramına odaklanmamız gerekiyor. Çünkü bu da ayrıca bir uzmanlık ayrıca pedagojisi olan iletişimi olan bir alan bunun önemli olduğunu düşünüyorum. E, dijitalleşmeyi de sadece sanal müzelere indirgememek gerekli. Senin de bahsettiğin gibi işte atölye çalışmaları işte eğitim çalışmaları birçok çalışma dijitalden yapılabilir. Bunlar ücretsiz olmak zorunda değil bence. Burada da Türkçe'de tam karşılığı var mı varsa nasıl bilmiyorum. Müzenin ikon tarafından yapılan tanımında da olan e, non-profit kelimesi. Öncegütmeyen. Evet, not for profit ile değiştirebiliriz. Yani evet. ikisinin arasında hani ince bir ayrım var. Kar amacı bitmemek zarar edeceğiz anlamına geliyor mu diye ben de hani sormak istiyorum buradan. O yüzden söyle müzeler bu dijitalleşme gerçeğini gördükçe buna adapte oldukça kendi işlevleri, işte misyonları ve vizyonları doğrultusunda çeşitli dijital ürünler ortaya çıkarabilirler. Ve aslında bunlar da müzeler için müzelerin sürdürülebilirliğine katkı sağlayan kaynaklar olabilir. Neden olmasın. Bunun dışında dokunmayla ilgili bir sorun daha olmuştu en son. Onu tartışmaya açtın benim okuduğum birkaç tane de böyle makale var ya da gözüme çarpan çok detaylı okumadığım işte hands-on böyle dokunma dokunmayla harekete geçen sergi tasarımları ya da ziyaretçilerin ya da kullanıcıların dokunarak deneyimleyebildiği tasarımlar korona döneminde tahmin edeceğiniz üzere virüs yüzeylerden yayıldığı için kullanıma kapatıldı dokunmatik ekranlar dahi buna dair. Bu hands-on kavramı yerine Yerini proof işte korona karşıt müze tasarımına bırakmıştı ya da böyle bir iki tane yazı gözüme çarptı sen söyleyince aklıma onlar geldi ama gerçekten bunları tartışmak çok verimli ve bu aslında şeyi de tartışmaya açıyor. Belki de o tartışmaları yakınsıyor hani birbirinin içine, iç içe geçmesine neden oluyor. Bu dijitalleşmenin ilk tartışmaları sanki bu sanal müzeler gerçek müzelerin yerine geçecek gibi bir tartışmayken yani medya ve gerçeklik ikililiği arasındayken şimdi buradan koptuk bu ikisinin hibrit olarak bir aradalığı nasıl olacak belki bundan sonra onları tartışıyor olacağız ona özgü yöntemler geliştiriyor olacağız diye düşünüyorum. Ee, güzel soru hakikaten hibrit e, olma durumları ya da birlikteliklerinin nasıl değerlendirileceği konusu hı hı. ve e, ben de Kırşehir'deki Kaman Arkeoloji Müzesi'ni e, bu geçtiğimiz yaz ziyaret etme fırsatı bulmuştum orada e, bir levyeyle çevirebildiğiniz bir e, mekanik e, şey vardı kazı katmanlarını görebilmemiz için bu arada Japon Arkeoloji Enstitüsü tarafından kazılan bir alan baya e, ilginç bir e, yer Tavsiye ederim görmek isteyenlere. o levhanın kaldırılması ve işte levyeyle döndürülen şey koronadan dolayı kullanıma kapatılmış haliyle tüm sergilerdeki seni dediğin hani corona proof olmayan her şey, kinetik kullanılabilen ne bileyim işte çocukların oynayabileceği ya da ziyaretçinin açıp kapatabileceği bütün şeyler iptal olmuş durumda hakikaten. Ama online olsa böyle mi olurdu <gülüyor> gibi? Yani bir tıklardık açılırdı okutular falan <gülüyor> gibi düşünmemekte de elde değil açıkçası. E, tabii ama mekansal deneyim de bu arada böyle ona ihtiyacımız olduğu gerçeğinde yine yatsımıyoruz bu bahsettiğim müzeye gitmenin kendisi dahi bir tecrübe ve bir deneyim ya Ev, yani o yolculuğun da bir anlamı var. O da hazırlıyor e, kullanıcıyı ya da ziyaretçiyi o deneyime ya da o alanda bulunmak o işte kaza alanının yakınına kadar gidebilmek bu bilginin çıktığı bölgenin havasını solumak diyeceğim romantik bir şekilde tabii ki üzerimize bir etkisi oluyor bunun o yeri görmek yerin hissini almak e, deneyimimiz üzerinde etkile yine işte sanal o şeyi göremedik ya sonuçta leviyi çeviremedik ve dijital katmanları göremedik eğer hı hı. bu süreç daha uzun sürse müze açık bu ile çevrilen e, sergileme ünitesi hiç görülemiyor olsa bunu QR kod koyup Pratik bir çözüm <gülüyor> böyle şu an aklıma geldi. Orada okutup hemen kendi şahsi telefondan görebilirsin. Yani bu bilgiden mahrum kalmamak için mesela bu örnekte dijital pratik bir çözüm. Yani evet. o bilgiden şu an oraya kadar gitmiş bir kişi olarak bu yeni nesil bir risk olarak adlandırırsak da koronavirüsü o bilgiye erişemedik çünkü dokunamadık. Gibi. Yani dijital gerçekten de böyle sorunlarda ya da böyle öngörülemeyen durumlarda pratik bir çözüm olabiliyor. Hızlıca e, aksiyon alabilirseniz elbette. Benim aklıma bir de e, bu sen mekanın tecrübesi derken iki konu daha geldi. Bir tanesi e, embodiment dediğimiz müze mekanını e, fiziksel olarak deneyimlememiz durumu işte Sergi rotalarının takip edilmesi, bir eser karşısında bakış açımızla onu, görüşümüz, ışıklandırmanın mekanı ve eseri olan etkisini tecrübe etmemiz durumu. Bir diğeri de e, skenografi dediğimiz sahne tasarımı durumu. Onlineda mesela skenografiyi VR ya da AR ER uygulamaları olmadan tecrübe etmek imkansıza yakın. Çünkü bir ekrana bakıyorsunuz, kendinizi o sahne içerisinde hissedemezsiniz. Ve embodiment'ı da sadece tıklayarak devam edeceğiniz bir rota olarak görmek mümkün. Ve hani onda da e, mekanda olmanın birebir bilmiyorum sanal müzeli zaten hiç fiziki mekanı bulunmayan bir müze üzerinden söyleyeyim. Kullanıcıya bunu nasıl hissettirebilir mesela? E, tamamen sanal olan müzelerin e, bir içeriğiyle ilgili bir durum aslında bahsettiğin sahne yazımı yapılabilir ve dediğim gibi sanal gerçeklik gözlüğüyle o sahnenin içindeymişiz gibi deneyimleyebiliriz. Ben e, dijital müzelerin ya da sanal müzelerin geleceğinin de bu olduğuna inanıyorum. E, şöyle ki aslında örnekleri var sergilerde kullanılan. E, Anamet'teki Çatalhöyük sergisinde e, o döneme ait işte önceki bir evin içine girip sanal gerçeklik gözlüğüyle o yaşam alanını deneyimleyebiliyordunuz. Bu bir fotoğraftan anlaşılacak bir şey de değil. Ya da deneysel arkeolojiyle yeniden inşa edilmedikçe, rekonstrüksiyonu yapılmadıkça da içine girip görebileceğiniz bir yapı değil. Onun için değerli aslında. Üç boyutu size sanal gerçeklik gözlükleri sunabiliyor. Artı, Normalde müzelerde elimize alıp çevirip her yönünü göremeyeceğimiz altına üstüne bakamayacağımız nesneleri de bu haptik teknolojilerle elimizde tuttuğumuz belli aletlerle inceleme fırsatı da veriyor. Yani dokunamıyorsunuz da sanal ortamda dokunuyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. Yani bu yönü de var aslında deneyimi. Tabii belli alanlardan kısıtlıyor ama başka yönlerden de zenginleştiriyor sanal ortamlar diyebilirim. Çünkü gerçek bir nesne yok orada. Ee, dediğim gibi dijitalleştirilmiş bir sanal nesne var ya da dijital olarak üretilmiş sanal bir nesne var. Onu tutabiliyoruz. Ee, teşekkür ederim yorumların için ve katkıların için diyeyim. Bundan sonra yani önceki bölümde sevgili dinleyenleri bahsettik mi hatırlamıyorum ama Ayça ile devam edeceğiz. Ee, nasıl diyeyim, güzel müze yolculuğumuzda böyle katkıların için deyince de bir garip hissettim o açıdan. Birlikteliğimiz için teşekkür ederim diyeyim. Benim ee, için teşekkür Sevgili dinleyenler, hoşçakalın.